Cin Suresi Necm 89 De ki, Bana vahy edildi ki, şüphesiz yabancılardan bir grup Kur'an dinleyip de, şüphesiz biz rüşte kılavuzluk eden hayretlerici bir Kur'an dinledik. Bundan dolayı biz ona iman ettik ve Rabbimize hiçbir şeyi asla ortak koşmayacağız. Gerçek şu ki, Rabbimizin şanı çok yücedir. O, bir dişi arkadaş ve de bir çocuk edinmemiştir. Ve hiç şüphesiz bizim aklı ermez, Allah üzerine saçma sapan şeyler söylüyormuş. Doğrusu biz, bildik bilmedik her kişinin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceğine inanıyorduk. Gerçekten de, insten, çok iyi tanıdığımız kimselerden bazı kimseler, cinden tanımadığımız yabancı kimselerden bazı kişilere sığınırlardı. Böylece de o yabancı kimseler onların azgınlıklarını, ahmaklıklarını arttırırlardı. Gerçekten de onlar sizin inandığınız gibi Allah'ın asla kimseyi peygamber göndermeyeceğine, diriltmeyeceğine inanmışlardı. Ve gerçekten biz güveye dokunduk da onu kuvvetli bekçiler ve parlak alevlerle doldurulmuş bulduk. Ve hiç şüphesiz ki biz gökten duyum almak için oturulan yerlere otururduk. Peki, şimdi her kim duyum almak için uğraşsa kendine gözetleyen parlak bir alev buluyor. Biz de yeryüzündekilere kötülük mü istendi yoksa Rableri onlara bir doğruluk mu diledi bilmiyoruz. Şüphesiz bizler, bizlerden bir kısmı salihlerdendir, bizden bazıları da bunun aşağısındandır. Biz çeşit çeşit yollardaydık. Ve kesinlikle Allah'ı yeryüzünde asla aciz bırakamayacağımızı, kaçmakla da onu asla aciz bırakamayacağımızı iyice anladık. Ve biz o kulavuzu Kur'an'ı dinlediğimizde ona iman ettik. Onun için kim Rabbine inanırsa, o hakkının eksik verilmesinden ve haksızlığa uğramaktan, aptal yerine konmaktan, kendisine aşırı yük yüklenilmesinden korkmaz. Ve gerçekten bizim durumumuzsa, Müslümanlar bizdendir. Yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar da bizdendir. Ama kimler Müslüman olduysa, işte onlar doğruya, güzele, iyiye, gerçeğe gitmeyi arayanlardır. Ama inanç konusunda yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara gelince, onlar da cehennem için odun olmuşlardır demişlerdir. Necm 90 Ve eğer onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette onlara kendilerini saf hale getirmek için bol bir su verirdik. Kim Rabbinin anılmasından, Rabbinin öğüdünden, Kur'an'dan yüz çevirirse, o da onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Ve şüphesiz ki mescidler kuşkusuz Allah içindir. O nedenle Allah ile birlikte herhangi kimseye yalvarmayın. Ve şu bir gerçek ki Allah'ın kulu peygamber ona çağırarak ayaklandığı harekete geçtiği zaman, o yabancılardan bir grup onun çevresinde neredeyse kenetlenecekler. De ki, ben kesinlikle Rabbime dua ederim ve hiçbir şeyde ona ortak koşmam. De ki, şüphesiz ben sizi bir zarara ve iyiliğe, kötülüğe, güzele, doğruya götürmeye güç yetiremem. De ki, gerçek şu ki Allah'tan beni Allah'tan tebliğler ve onun elçiliği görevleri dışında hiçbir kimse hiçbir zaman kurtaramaz. Ben onun aslarından bir sığınak da hiçbir zaman bulamam. Artık kim Allah'a ve onun elçisine karşı çıkarsa, onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada sonsuz olarak kalıcıdırlar. Sonunda tehdit edildikleri şeyi gördükleri zaman, kimin yardımcı yönünden en zayıf ve sayıca da daha az olduğunu hemen bileceklerdir. De ki, o tehdit olunduğunuz şey yakın mı? Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tanıyacak? Ben bilmiyorum. Rabbim, bütün görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilendir. Ve de elçilerden seçip hoşnut olduğu kişi hariç, göstermediğine, duyurmadığına, sezdirmediğine, geçmişe, geleceğe hiçbir kimseyi bilgi sahibi yapmaz. Çünkü o, Rablerinin gönderdiklerini gereği gibi tebliğ ettiklerini bilsin diye onun her tarafından gözetleyiciler salar. O, onların yanında olan her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi de sayısıyla saymıştır.